Türkçe Peri Masalları. Karınca ile Ağustos Böceği. Ah, güneş, rüzgar, otlar nasıl olur da bunu sevmeyen biri olabilir? <gülüyor> Yaz mevsimi geldi. Yeşil otlarıyla, meyveleriyle, yiyecekleriyle daha ne olsun? Karşınızda Ragu. Ragu şarkı söylemeyi oyun oynamayı ve hiçbir şey yapmadan yan gelip yatmayı çok seven bir Ağustos böceğidir. O yaz mevsimine ve yeşil otlara bayılır. Ragu mutlu bir Ağustos böceğidir Oh yaz mevsimine bayılırım Otların taze kokusu meyveler yürüyen meyveler Dur O ne O meyve neden yürüyor ya? Ragu korkmuştu. Yürüyen Meyve'ye doğru dikkatlice yaklaştı. Me me meyve, Sö söyle bana kimsin sen? H hayal et misin? Sihirli bir şey mi? Meyve raguya yaklaşmayı sürdürdü. Yeşil otların üstünde yavaşça kayıyordu. Sonra bir anda... İmdat! İmdat! Meyve bana doğru yaklaşıyor! İmdat! Bana saldırıyor. Hey, bir dakika, bu ses de ne? Ragu dikkatle kulak kabartınca kulağına kıkırdama sesleri geldi. O sesin kaynağı meyvenin altındaki bir düzine karıncaydı. <Gülüyor> Meyveden mi korkuyorsun Raghu? Ne korkmak mı? Hayır tabii ki korkmadım bilmiyor musunuz? Ben bir Ağustos böceğiyim benim zaten hoplayıp zıplamam gerekiyor. <gülüyor> ne demezsiniz Bay Raghu? Meyvenin sizi korkutmadığına emin misiniz? <gülüyor> Yapma ya! Hoplayıp zıplamak benim görevim şaşkın karınca. Tıpkı bir meyveyi taşımak için bir düzine karıncanın bir araya gelmesi gibi. <gülüyor> ben çok büyüğüm ve güçlüyüm. Meyve taşımak için hiç kimsenin yardımına ihtiyacım yok. O meyveyi yemek için yardıma ihtiyacınız var mı minik şeyler? Çok komiksin Raghu. Ama biz bu meyveyi yemek için taşımıyoruz. Onu biriktiriyoruz. Baksana şuraya. Ama ne biriktirme... Karıncanın da dediği gibi Ragu yerdeki bir çukura doğru bir çizgi halinde yürüyen bir düzineden çok daha fazla karınca gördü. Karıncalar domates, meyve, mısır ve aynı zamanda da havuç taşıyorlardı. Her bir karınca çukura bir miktar yiyecek bırakıp diğerlerine yardım etmek için geri dönüyordu. Yiyecek taşıyanların sonu görünmüyordu. Ragu şimdi meraklanmıştı. Ne yapıyorsunuz siz böyle? Neden yiyecekleri o çukurun içine atıyorsunuz? Ne o yoksa meyveler bozuldu mu? Hayır meyveler bozuk değil. Biz yiyecek depoluyoruz. Yakında yaz bitecek ve kış kapımıza dayanacak. Meyveler ve yapraklar kaybolacak. Onun için hazırlıklı olmamız şart. Yoksa aç kalırız. Raghu sen de yiyecek depolamalısın. Bütün bu meyveler ve taze otlar yakında tükenecek. Ya ama siz çok miniksiniz o yüzden yiyecek toplayıp saklamak için koca bir mevsim çalışıyorsunuz. Ben o işi birkaç günde yaparım. Eh, o güne kadar yazın keyfini çıkaracağım ve nehir kenarında keyif çatacağım. Karıncalar Ragun'un hata ettiğini biliyorlardı. Ama aynı zamanda Ragun'un kendilerini dinlemeyeceğini de biliyorlardı. Ona iyi günler dilediler ve kendi işlerine devam ettiler. Amma da şaşkın bunlar. Yüz mevsimi ve havayı kaçırıyorlar. Kış dünyanın sorunu getirmez ki. Tabii ki ölmeyeceğiz sonuçta. Mutlaka yiyecek bir şeyler buluruz. Neden yarını düşüneyim ki? Ragu karıncaların tavsiyesini ciddiye almadı. Akşama kadar hoplayıp zıpladı ve taze otları yedi. Nehirde tembellik etti ve gamsızca ıslık çaldı. Haftalar geçti ve Raghu şişmanladı. Bir gün yemyeşil otların üstünde yatarken, yaprak ve dal taşıyan upuzun bir karınca grubu gördü. Nedir bu böyle? Nereye götürüyorsunuz o yapraklarla dalları? Bunları kış mevsiminde rahat edebilmek için yuvamıza taşıyoruz. Sen de böyle yapmalısın ragu Bu kış çok soğuk geçecek. <gülüyor> <gülüyor> Kışlar her zaman soğuktur. seni şaşkın. Sizin sayınız çok fazla O yüzden çok çalışmanız gerekiyor. E ben set etettişiim ve mutlaka bir şeyler bulurum. Karınca ragunun kendisini dinlemeyeceğini biliyordu. İşine geri döndü. Tam o sırada <gülüyor> Ah bacağım! Oh. Ne oldu İyi misin? Ooo bacağım maalesef yürüyemiyorum. Ya gel biz seni eve götürürüz. Olmaz ev çok uzakta. Hepimizin dal taşıması gerekiyor. Merak etme istersen sırtıma bin de seni evine kadar taşıyım. Ya sahi mi? götürür müsün? Neden götürmeyeyim ki? Hadi atla da gidelim. Ragu karıncayı sırtına alıp uçtu. Karınca hayatında hiç bu kadar mutlu olmamıştı. Yemyeşil çayırları, şelaleleri ve nehirleri gördü. Ilık rüzgarı yüzünde hissetti. Eve vardıklarında Ragu en az yüz karıncanın yaprak getirerek hepsini kocaman bir çukura attıklarını gördü. Çok şaşırmıştı. Yere oturdu ve yavru karınca kayarak sırtından indi. <Gülüyor> Teşekkür ederim Bay Ragu. Aa, ne olacak? Önemli değil yavru karınca. Yolculuk hoşuna gitti mi? Git bakalım. Bacağına dikkat et. Merhaba Ragu. Sen de yiyecek ve yaprak toplamaya başladın mı? Kışın nerede yaşayacaksın? Ben çok iriyim ve güçlüyüm. Kış geldiğinde bir şeyler bulurum. Yarını neden düşüneyim ki? Günler geçti ve yaz mevsimi gitmeye hazırlandı. Ağaçlar yapraklarını dökmeye başladı ve otların renkleri değişmeye başladı. Raguysa ise günden güne şişmanlıyordu. Kuru bir yaprağın üstünde su kıyısında yan gelip yattı. Parlak gökyüzüne bakıyor, son kalan küçük yeşil yaprakları yiyordu. Hmm, darınçaları hiç görmüyorum artık. Belki sonunda benim tavsiyeme uydular ve yazın keyfini çıkarmaya karar verdiler. Zaten yazdan da geriye pek de bir şey kalmadı. Güzelin mevsimi kaçırdılar ya! Ardından kış geldi. Kar her yeri kapladı. Yemyeşil otlar ve güzelin meyveler kayboldu. Ragul bir tanecik yeşil yaprak bulmak için her yere aradı ama hiçbir şey bulamadı. Sıcak bir yer aradı ama ılık toprağın üstü kalın bir kar tabakasıyla örtülüydü. Haftalar geçti ve Raghu her gün giderek daha da zayıfladı ve güçsüz düştü. Ne bir yuvası ne de yiyeceği vardı. Sonra karıncaların yer altına bir sürü yiyecek ve dal parçaları götürdüğünü hatırladı. Yuvanın yerini buldu ve kapıyı çaldı. <gülüyor> Sesimi duyan var mı? Kimsiniz? Ha, Raghu? Ne oldu sana böyle? Hava çok soğudu, karnım acı. Benim için yeriniz ve biraz yiyeceğiniz var mı? Ya, ama kış mevsimi her zaman soğuktur şaşkın şey. Bir zamanlar bana gülen ve böyle söyleyen sen değil miydin? Sen sürekli şunu demez miydin? Neden yarını düşüneyim ki? Ne oldu şimdi? Ha, e, hata mı anladım? E, keşke kış için hazırlansaydım lütfen bana biraz yiyecek verin ne olur bu konuşmaları duyan kraliçe ve öbür karıncalar yuvadan çıktılar bizim yiyeceğimiz kendimize kadar birazını sana versek bile aşağı inip yanımızda kalamazsın bizim yuvamız o kadar büyük değil ama ben şimdi Hey, neyin var senin Ragu büyük bir gürültüyle yere devrildi Hayır olamaz, onu kurtarmalıyız, açlıktan ölecek. Hem zaten ben küçükken bacağımı incittiğimde bana yardım etmişti. Karınca o olayı kraliçeye aktardı. Kendisi küçükken Ragun'un ona nasıl yardım ettiğini anlattı. Hmm. Birkaç yaprak getirip üstünü örtün. Hemen ona topladığımız dallardan bir kulübe yapalım. Bu sayede üşümez. Yeterli yiyeceğimiz var. Onunla paylaşabiliriz. Karıncalar üşümesin diye yapraklarla ragu'nun üstünü örttüler. Dallardan harika bir yuva yaptılar ve ragu'yu içine taşıdılar. Onu sıcak çorbayla ve meyvelerle beslediler. Ragu kısa sürede haya kalktı. Teşekkür ederim majesteleri. Beni kurtardığınız için sağ olun. Size hayatımı borçluyum. Sen harika bir böceksin Ragu. Bir üyemize yardım etmişsin. Bu kuş biz de sana yardım edeceğiz. Ama unutma her zaman geleceğe hazır olacaksın. Artık biliyorum majesteleri, siz hiç merak etmeyin. Artık yarına hep hazırlıklı olacağım ve hiç tembellik yapmayacağım.